Boş, yaşam İçin teknoloji. Merhaba, Avustralya Federal Tarım Bakanlığı'nın hazırladığı yaban hayatı ve tehdit altındaki türleri orman yangınlarından kurtarma raporunda acil yardım edilmesi gereken hayvanların geçici listesi yayınlandı. Rapora göre koalalar ve kanguruların yanı sıra kuş, balık ve kurbağa türleri listenin başlarında. Avustralya'daki yangınların herhangi bir canlı türünü, tamamen yok etmediğinin vurgulandığı raporda listede yer alan 113 canlıdan neredeyse tamamının yiyecek alanlarının %30'undan fazlasını kaybetmelerinden dolayı yardıma muhtaç duruma düştüğü belirtildi. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezinin iki ayda bir gerçekleştirdiği iklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenlerin bu alandaki çalışmalarını masaya yatan İklim Kafe konuşmaları serisinde yılın ilk buluşması yapıldı. İklim değişikliği ile ilgili çeşitli konuları politikadan atmosfer bilimlerine ekonomiden psikolojiye kadar disiplinler arası bir ortamda tartışmak üzere bir araya gelen İklim Kafe konuşmalarından. 10.sunda Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Begüm Özkaynak konuştu. Ve şöyle bir başlıklı sunum yaptı. Türkiye'nin enerji politikalarını sosyal bilimler ışığında okumak. Sunum beraberinde yaptığı konuşmada Özkaynak enerji-sosyal bilimler ilişkisi enerji politikalarına kim nasıl karar veriyor ve enerji sistemlerinin siyasi güç üretme kapasitesi gibi konulara değindi. Enerji sistemlerinin siyasi güç üretme kapasitesinin önemine değinen Özkaynak, Uluslararası güç ilişkileri, jeopolitika, sosyopolitik düzlem, sosyoteknik düşler ve özlemler, siyaset ve teknolojinin ortaklığı, teknopolitika, ekonomik politik eşitsizliklerin yeniden üretilmesiyle farklı koalisyonların oluşumu ve kolektif bilinç üretimi konusunda enerji politikalarının etkisi yatsınamaz, dedi. Yeşil Gazete'den Ahmet Soysal'ın haberine göre, resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kitle ve konvansiyonel turizm yatırımı amaçlı İzmir'in en tanınmış ve turistik bölgeleri olan Urla Zeytineli Mahallesi'nde toplam 333 adet parsel, Çeşme-Alaçatı bölgesinde ise toplam 178 adet parsel acele kamulaştırma kararı alındı. Bu karara karşı İzmirli bir grup çevre avukatı tarafından hukuksal mücadele başlatıldı. 14 Şubat tarihinde İzmir'in Urla ilçesinde bölge insanıyla bir araya gelen hukukçular gerek bölgedeki mülk sahiplerine gerekse meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine acele kamulaştırma kararıyla ilgili yasal yönden yapabilecekleri hakkında bilgi verdi. Toplantıda avukatlar adına söz alan Senih Özay, Çeşme, Alaçatı ve Urla-Zeytineli acele kamulaştırması ve yörenin turizm teşvik bölgesi ilan edildiği Cumhurbaşkanlığının dört kararına karşı dava dilekçesini tamamladıklarını belirtti Özay. Parsel sahibi olsun veya olmasın, yöne insanın hepsinin ve TİMOP, İzmir Barosu ve çok sayıda sivil toplum örgütü, tabipler odası gibi meslek kuruluşlarının da davacı olabileceğini kaydetti. Hazırlanan dosyayla 22 Şubat'a kadar danıştaya başvurulacak. Özay'ın verdiği bilgiye göre dava dilekçesinde projenin hayata geçmesi halinde bölgede yaşanabilecek su kıtlığına vurgu yapılıyor. Mera ve hayvancılıkla endemik canlıların göreceği zarar, bölgenin kaldıramayacağı ölçüde yaşanacak nüfus artışı, Dev oteller, golf sahaları, marina inşaatları yüzünden kalıcı olarak kirlenecek yeraltı ve yerüstü sularına büyük bir darbe vurulacağına dikkat çekildi. Antarktika'nın en hızlı eriyen buzullarından biri olan Pine Adası buzulunda büyük bir kırılma gözlendi. Avrupa Birliği'nin Dünya Gözlem Programı Kopernikus'taki bilim insanları Ekim 2019'da buzulda görülen büyük çatlaklar nedeniyle durumu yakından izliyordu. Araştırmacılar 11 Şubat'ta bu çatlakların büyük bir kırılmaya yol açtığını fark ettiler. Ana buzuldan ayrılan parçanın büyüklüğü yaklaşık 350 bin km kare, yani Türkiye'nin yüz ölçümünün neredeyse yarısına denk geliyor. Londra'daki yok oluş isyanı aktivistleri Durham'daki kömür madeni alanının genişletilmesine dair teklife tepkilerini göstermek amacıyla İskan, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığı'nın önünde eylem yaptı. Başkanlığın bahçesindeki toprak alanı kazan eylemciler, Zaten çukurdayız daha fazla kazmayı bırakın dedi. Durkham'da bulunan bir maden alanından 500 bin tonluk kömür çıkarımı Durkham Belediyesi'ne bir teklifte bulunulmuştu. Her ne kadar kömür sahasının genişletilmesine izin verilip verilmeyeceği Durkham İl Meclisi tarafından alınacak olsa da İskan ve Topluluklar Yerel Yönetimler Bakanı Robert Jenrick'in izni iptal etme yetkisi var. Bakanlığın bahçesini kazarak gerçekleştirdikleri performatif eylemden sonra açıklama yaptı yok oluşu isyanı. Kömür bizim mirasımız geleceğimiz değil dediler. Açıklamada iklim krizini ve adaletsizliğini el almak için gereken dönüştürücü çözümler yalnızca az sayıda kişiye geçici iş sağlayan yerel ekosistemi tamamen tahrip eden ve daha fazla emisyona neden olan madencilik çalışmalarını içermiyor dendi. Troya Çevre Derneği kooperatifler aracılığıyla yenilenebilir enerji üretmek için bir yol haritası hazırladı. Yenilenebilir enerjinin özellikle tarımsal üretimde verimli bir şekilde kullanılabileceğinin vurgulandığı bu raporda Çanakkale ile özelinde bunun yönetmeni uygun bir şekilde nasıl gerçekleştirebileceği adım adım anlatıldı. Güneş enerjisi yalnızca elektrik üretme amaçlı değil ısıtma, sebze kurutma, seracılık ve ısınma gibi temel ihtiyaçlar için de kullanılabiliyor.